Yukarıya kulak verirsen benim fil dişi ayağımı duyacaksın güverteden. Bileceksin hep orada olduğumu. Gidiyorum artık ver eline. Heh, şöyle. Sen bana bağlısın. Dairenin merkezine bağlı olduğu gibi. Hadi Tanrı seni korusun her zaman. Ve eğer olacaklar olursa ne olursa olsun Tanrı yardımını eksik etmesin senden. Şuradaydı. Şimdi şuradaydı. Havasının içindeyim daha. Ama yalnızım. Ah zavallı pip burada olsaydı. Yalnızlığa katlanırdım Ama pip yok oldu Pip pip Yukarıda olsa gerek Kapıya bir bakalım Aa, Ne kilit var ne sürgü ne de kol demiri Ama yine de açılmıyor bu kapı Bir büyü var bu işin içinde Burada kal dedi bana Evet yerde vidalı bu iskemle senindir dedi Öyleyse ben de otururum şuraya Sırtımı kıç aynalığına dayarım Geminin tam ortasındayım Tüm omurgası ve üç düreği de önümde Yaşlı gemicilerin anlattıklarına göre 74 toplu kara kara savaş gemilerinde büyük amiraller burada sofraya otururlarmış ara sıra. Oturup sıra sıra yüzbaşılara, teğmenlere tepeden bakarlarmış. Allah Allah şuraya bak. Apoletler sürüyle üşüştüler buraya. İçkileri getirin. Sizleri gördüğüme sevindim baylar. Doldurun kadehlerinizi. Bir zenci çocuğu yaldızlı üniformalı beyaz adamlara şölen veriyor. Ne garip şeymiş bu. Pip adında birini gördünüz mü baylar? Ufak bir kara çocuk. Beş ayak boyunda. Bir balina sandalından atlamıştı vaktiyle. Gördünüz mü onu? Görmediniz demek. Peki öyleyse doldurun kadehlerinizi kaptanlar. Tüm korkakların yüz karası onuruna içelim. At söylemiyorum ama yazıklar olsun hepsine. Ayaklarınızdan birini masaya dayayın. Tüm korkaklara yuh. Şşşt. Tepemde fil dişi bacağının sesini duyuyorum. Ah efendim benim, kaptanım, yüreğim eziliyor tepemde, böyle yürüdüğün zaman. Ama gemi kayalara otursa da, kayalar gemiyi derse de, üstüme midyeler yapışsa da, yine burada oturacağım. Böylesine büyük, böylesine uzun bir seferden sonra, balinaların yüzdüğü suları boylu boyunca arayıp taradıktan sonra, ahap şimdi tam istediği yeri ve zamanı bulmuştu. Onu daha kolay öldürebilmek için okyanusun bir köşesine sıkıştırmış gibiydi düşmanlı. Enlemi boylamıyla şimdi bulunduğumuz yer o korkunç yarayı aldığı yere çok yakındı. Üstelik daha bir gün önce Moby e rastlayan bir geminin kaptanıyla konuşmuştu. Daha önceleri karşılaştığı kimi gemilerin kaptanlarından öğrendiğine göre de beyaz balina ister kendi saldırsın ister üstüne saldırsınlar onu avlamaya kalkanları şeytanımsı bir umursamazlıkla paramparça etmişti. Bunları bilmek Ahab'ın gözlerine güçsüz ruhların görmeye dayanamayacağı bir parıltı vermişti. Hiç batmayan, altı ay süren buzlu gecelerde bile gözünü kırpmadan yerli yerinde duran keskin ışıklı kutup yıldızı gibi Ahab'ın amacına dikili bakışı da gemicilerin kasvetli ruhlarının karanlığında parlıyordu. Bu bakışın öyle bir gücü vardı ki gemicilerin kuruntuları, kuşkuları, korkuları içlerine gömülüyor, bir tek filiz verecek kadar bile yüze çıkamıyordu. Alaca bürünen bu bekleyiş sırasında, içten gelme ya da zorlama hiçbir şaka duyulmuyordu gemide. Stab, kimseyi güldürmeye çalışmıyordu artık. Star bakında, gülmeleri önlemesine gerek kalmamıştı. Sevinç de, keder de, umut da, korku da, Ahab'ın demir ruhunun havanında dövüle dövüle tuz buz olmuştu şimdilik. Gemiciler birer robot gibi güvertede sessiz sedasız gidip geliyorlar, kaptanın amansız gözünün hep üstlerinde olduğunu biliyorlardı. Ama yalnız kalıp da kendisini bir tek varlıktan başka hiç kimsenin görmediğini sandığı sıralarda Ahab'ı gizlice gözetleyebilirdiniz. Adamlarını titreten gözlerinin sır vermez Fadallah'ın gözleri karşısında titrediğini her nedense bu gözlerin onu yabansı bir büyü gibi sarstığını anlardınız. Garipliği bir kat daha artan bir deri bir kemik Fadallah güvertede sinsi bir hayalet gibi kayıp gidiyordu artık Uzun uzun ürperip duruyordu ikide bir Öyle ki gemidekiler kuşkuyla bakıyorlardı ona Bu adam etten kemikten bir varlık mı Yoksa gözle görülmeyen başka bir varlığın Güverteye vuran titrek gölgesi mi anlamıyorlardı Bu gölge güverteden eksik olmuyordu hiç Geceleri bile Fadallah'ın uyup uyumadığını Aşağı inip inmediğini kimse bilmiyordu Saatlerce ayakta durur, bir yere oturduğu, yaslandığı görülmezdi hiç. O donuk, o büyülü gözleri açıkça şunu diyordu sanki, biz iki nöbetçi dinlenmek nedir bilmeyiz. Gerçekten de ister gece olsun ister gündüz herhangi bir saatte güverteye çıkanların Ahab'ı karşılarında görmedikleri zaman yoktu. Ya takma bacağı kalaslardaki delikte, ayakta duruyor, ya da Grandi direğiyle Mizana direğinin sınırlarını bir adım aşmadan güvertede gidip geliyordu. Kamarasının merdiveni başında görüldüğü de olurdu. Sağlam bacağını güverteye dayamış, şapkasını gözlerine indirmiş, tam adımını atacakken durmuş gibiydi. Günlerdir, gecelerdir yatağına girmemiş olan Ahab'ın, şapkasının altında saklanan gözleri zaman zaman kapanıyor muydu, yoksa durmadan çevresini mi gözetliyordu? İşte bunu kimse kestiremiyordu. Orada bir saat boyunca dimdik durur, kas katı kesilen paltosuna ve şapkasına işleyen gecenin ıslaklığını aldırış bile etmezdi. Gece ıslanan giysilerini, ertesi sabahın güneşi kuruturdu üstünde. Günler günü, geceler gecesi hep bu haldeydi Ahab. Aşağı hiç inmiyordu artık. Kamarasından istediği şeyleri güverteye getirtiriyordu. Yemekleri de orada yiyordu hep. Günde iki öğün yiyordu sadece. Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği. Geceleri ağzına bir tek lokma koyduğu olmuyordu. Hiç kesmediği sakalı, devrilen ağaçların topraktan çıkan boğum boğum kapkara köklerine dönmüştü. Üst dalları kuruyup da çıplak gövdeleri boşuna yeşeren ağaçların köklerine. Ahab'ın tüm yaşamı güvertede sürekli bir nöbet olmuştu artık. Fedallah'ın tuttuğu gizemli nöbette onunkinden daha az sürekli değildi. Ama yine de bu iki insan birbirine tek söz söylemiyorlardı. Önemsiz gündelik bir iş için binde bir konuştukları oluyordu ancak. Güçlü bir büyüyle gizlice birleşmiş göründükleri halde korkular içinde yaşayan gemicilerin gözünde iki kutup kadar birbirlerinden uzaktılar sanki. Gündüzleri bir iki laf etseler bile geceleri ağızlarını bıçak açmıyordu. Ara sıra bir merhaba bile demeden birbirlerinden uzak yıldızların ışığında saatlerce öyle duruyorlardı. Ahap merdiven başında, Fedallah Grandi direğinin dibinde. Ama Ahap Fedallah'ta kendi gölgesini, Fedallah da kendi fedallah da, Ahab da kendisinden kopmuş bedenini görürcesine gözleri birbirine dikiliydi hep. Tayfanın gözünde Ahab, her gün, her saat, her dakika tamamıyla bağımsız bir kaptan, fedallah da onun kölesi olduğu halde, bu iki adam görülmez bir zorbanın boyunduruğuna birlikte koşulmuş gibiydi yine de. Aynı boyunduruğun altında, incecik bir gölgeyle sağlam bir beden. Ne olduğu belirsiz bir varlıktı fedallah, Ahapsa kaburgası, omurgası yerinde güçlü bir insandı. Gün ağarmaya başlar başlamaz ahap demir gibi sert bir sesle bağırırdı geminin kıçından. Gözcüler direk başına ve gün boyunca güneş battıktan sonra ortalık iyice kararıncaya dek dümencinin kampanası çaldıkça aynı ses yükselirdi. Ne görüyorsunuz? İyi bakın, iyi bakın. Yetik çocuklarını arayan Raşel adlı gemiyle karşılaştıktan sonra çılgın ihtiyar puta tapan zıpkıncılar dışında tüm gemicilerin dürüstlüğünden kuşkulanmaya başladı. Stapla Flaskin bile Ahab'ın aradığını gördüklerini ama görmemezlikten geldiklerini sandı. Şu da var ki Ahab nedenli kuşkulu olursa olsun akıllı davranarak düşündüğünü açıkça söylemekten kaçınıyordu. Ancak halinden belli oluyordu kuşkulandığı. O balinayı ilkin ben göreceğim dedi. Evet ben, İspanyol altını benim olacak. Kendi eliyle ıspar çobalarından sepet biçiminde bir karga yuvası yaptı. Tek oluklu bir makarayı gemicilerden birine vererek bunu Grandi direğinin tepesine bağlamasını emretti. Makaradan geçirdikten sonra aşağı doğru sarkan iki halatın ucunu tuttu. Birini sepet biçiminde karga yuvasına, ötekini de bir armadura çeliğiyle geminin bordasına bağlamaya hazırlandı. Sonra o halatın ucunu hala elinde tutarak armadura çeliğinin yanında durup adamlarının hepsini bir bir gözden geçirdi. Gözleri Dago, Kuekuek ve Taştego'nun üstünde uzun uzun durdu. Fedallah'ı görmemezlikten geldi. Sonunda ikinci kaptana dik dik ve güvenle baktı. Halatın ucunu tutacaksın. Bunu sana teslim ediyorum Starbuck. Sepete yerleşip direk başına çekilmesini emretti. Ahab direğin başına varınca Starbuck halatı sıkı sıkı bağladı yanı başında durdu. Böylece Ahab, bir eliyle kontra baba çubuğuna dokunarak, böylesine yüksek bir yerden, önüne, arkasına, sağına, soluna millerce uzaklara, çepeçevre enginlere bakabilirdi. Bir şeyi onarmak için gemiciler, böyle yüksek bir direğe çekilip de, orada ayaklarını dayayacak bir yer olmadı mı, onları havada asılı tutarak bir armadura çeliğine bağlayan halatın ucu, güvertede bir tek adama emanet edilir. Bu adamın işi gücü bu halata göz kulak olmaktır. Çünkü bu karma karışık halat bolluğu arasında hangi halatın nereye bağlı olduğu güverteden bakınca kolay kolay kestirilemez. İplerin güvertedeki uçları ikide bir çözüldüğü için sürekli bir nöbetçi olmadı mı tepedeki gemiciyi havada tutan ip de yanlışlıkla çözülünce adam denizi boylar. Demek ki Ahab'ın böyle davranışında bir gariplik yoktu. Garip olan şey bu iş için kendisine az çok kafa tutabilen tek adamı Starbuck'ı seçmiş olmasıydı. Üstelik beyaz balinayı gözleme işinde ikinci kaptanın dürüstlüğüne güvenemezdi. Kendisini havada asılı tutan halata göz kulak olmak üzere Starbuck'ı seçmesi, canını böylesine kuşkulandığı bir adamın eline hiç düşünmeden bırakması garip bir şeydi. Ahab'ın direğe ilk çekilişinde aradan daha on dakika bile geçmeden o sırada balina gemilerinin gözcülerine musallat olan kırmızı gagalı yabanıl deniz şahinlerinden biri yaşlı kaptanın başının çevresinde çığlık çığlığa hızla dönüp durmaya başladı. Ansızın bin ayak yukarılara fırlıyor, sonra havada sarmallar çizerek iniyor, yeniden fırıl fırıl dönüyordu Ahab'ın çevresinde. Gözleri uzak ve soluk ufka dikili olan Ahab, bu yabanıl kuşun farkında bile değildi. Aslında bu olağan şeye, gemicilerin de pek aldırış edecekleri yoktu ama, en dikkatsizleri bile artık her şeyde gizli bir anlam aramaya başladıkları için kuşa bakıyorlardı. Mizana direği başında, Ahab'ın arkasında ve biraz aşağısında nöbet tutan Sicilyalı gemici birden bağırdı. ''Kaptan! Şapkanız! Şapkanız!'' Ama kuşun kara kanadı, yaşlı kaptanın gözlerinin önündeydi. Uzun, kıvrık gagası şapkayı yakalamıştı bile. Kara Şahin bir çığlık atarak şapkayla birlikte havalandı. Tarkunius'un başı üstünde bir kartal üç kez dönmüş, şapkasını başından alıp yine yerine koymuş. Bunun üzerine Tarkunius'un karısı Tanequil, kocasının Roma kralı olacağını söylemiş. Kuş şapkayı yerine koyduğu için bu iş uğurlu sayılmış. Ahab'ın şapkası ise bir daha yerine dönmedi. Yabanıl Şahin onu aldı, Prova'nın çok uzaklarında bir hayli uçtu, sonunda gözden yok oldu. İşte o zaman küçücük kara bir noktanın ta yukarılardan denize düştüğü hayal meyal görüldü. Durup dinlenme bilmeyen pekoot yolunda gidiyor, dalgalar ve günler birbiri ardı sıra yuvarlanıyor, tabut can kurtaran arkada hafif hafif sallanıp duruyordu. Derken hiç de uygun olmayan bir at yani sevinç adı taşıyan mutsuz bir gemi çıktı karşımıza. Sevinç yaklaşınca tüm gözler bu geminin kaptan güvertesindeki kirişlere takıldı. Sekiz dokuz ayak yüksekliğinde olan kimi balina gemilerinde yedek sandalları donanımsız ya da delinmiş sandalları asmak için kullanılan bu kirişlere makas derler.